Orada yazırız. La ilahe zaten. tam manasıyla yani böyle şek ve şüpheye kapılmadan. Yakın üzere söyleyip şek ve şüpheye kapılmama Şük ve şüpheye kapılmama Şimdi e, konumuzun başlığını anlarız. Bugün anlatacağımız ders neymiş? Ezberlediğimiz ayetle bağlantısını da kuralım. E, onlar şüpheye düşmezler diyor ya Allah'a ve Resulüne iman edip şüpheye düşmeyenler. Sınmeden mi sonra şüpheye düşmeyenler, şüphelenmeyenler diye. La ilahe illallah'ın bugünkü anlatacağımız şartı insanın hiç elimeyi yakın üzere söyleyip yani tam iman edip ne söylediğine iman ederek söyleyip hiçbir şekilde daha sonra Şerk ve şüpheye kapılmaması da bu kelimenin nelerindendir, bu kelimenin şartlarındandır. Şimdi konuya başlamadan önce konuyu önceki konuları hafif bir özetleyelim. Kim özetleyerek bize? Var mı özetleyerek olan? İkinci, evde süresi 23-24 milyar ekmekte. Son değil, baştan bir özetleyelim. En son dersteyim. Son başta Barı. En başta. En başta. Şart nedir? Şartı, şart ne demektir? 1. şart nedir? İkinci şart nedir? Üçüncü şart nedir? Dördüncü şart nedir? Başlıklar halinde. <gülüyor> Başlıklar en biraz... en başlayayım, en başlayayım. Herkes iyi dinlesin. Heh. Şimdi arkadaş diyor ki en başta dedi ki Şimdi kelime-i tevhid deyince karşımıza biri çıkıp bize şöyle bir soru sorabilir. Yani bütün milletin la ilahe illallah dediği bir toplumda niye kelime-i tevhid? Yani herkes zaten la ilahe illallah diyor. Herkes zaten eşevvel la ilahe illallah diyor. Niye yani ki namaz varken, oruç varken, insanlar faiz yerken niye kelime-i tevhid dedik? Sebepleri ne yani? Neden kelime-i tevhid? Bir, bir, bütün peygamberlerin ortak daveti olduğu için. Bütün peygamberlerin ortak daveti olduğu için. Ayet? 36. Daha sonra? bir bu kelimenin evvelde Tamam. Eee, denen artanın olduğu arac karakterler. Tamam. Üç, eee orijinal bu kelimeyi söyleyenler ile bu kelimeyi söyleyenler bir hep büyük fark var. Mesela ar şimdi ar diyor ki ar arkadaş, ar önceden bu, bu kelimeyi söyleyenlerle bizim aslında bu kelimeyi söyleyenler arasında ciddi bir fark var diyor. Neymiş bu fark? Daha zamanda daha her zaman ailesine, annesine, babasına, devletine, akrabalarına Herkese karşı karşıya alıyordu, karşısına alıyordu. Hatta e, savaş karşısında babayla uğurluya karşı karşıya geliyordu. Şimdi bir zaman de dediler verilen bir şey, e, bunların bir karşıya hiçbiri kadar gelmedi. Evet, yani ne arkadaş, Allah razı olsun diyor ki, önceden la ilahe illallah diyen bir adam, iki grup insanın karşısına dikiliyordu. İki karşıya çıkma var. Bir, kendisi bütün dünyayı karşısına alıyordu zaten. Yani kelime-i tevkidi, kelime-i tevkidin saplığına <gülüyor> geçtikten sonra, bütün herkesi kendi karşısına alıyordu. Yöneticisinden, avam halkına kadar. İki, bütün herkes de onun kendi karşısına alıyoruz. Yani iki taraflı bir düşmanlık söz konusu oluyor. E şimdi La ilahe illallah diyen ne kimseyi karşısına alıyor? Demek ki kimse La ilahe illallah diyenin karşısına alıyor. Demek ki ortada bir sorun var. Yani iki neslin söylediği kelime arasında ciddi bir sorun var. Mesela dedik sahabe, La ilahe illallah demeden önce, yeryüzünün en böyle afi, yeryüzünün en bedeli, yeryüzünün en hiçbir şeye yaramaz insanlarıydı. Öyle değil mi? Yani bir şey yaptık. Geçim kaynakları milletin işte malına saldırmaktır. Ondan sonra işte zevk şekilleri insanların eşlerine göz gitmektir. Zina toplumda başını almış gidiyordu, İçki toplumda başını almış gidiyordu. Faiz zaten zevkileri geçim kaynağıydı. La ilahe illallah dedikten sonra dünyanın en büyük ahlak medeniyetini kurdu bu insanlar. Yani bütün dünyanın bütün tarihi 1400 yıldır parmakla işaret ettiği bir medeniyet kurdular. Ahlakta, sevgide, dostlukta, emanette, doğrulukta Eşi benzeri görünmemiş bir şey sevgilerde. Ve ilginç bir şey vardı. La ilahe illallah diyen bir adam Seyyid Kutub'un deyimiyle yani kapının bu tarafında bütün elbiselerini sanki çıkarıyor manevi olarak. Yet yeni bir elbiseyle İslam dinine giriyordu. Tamamen değişmiş bir insan. Hiç. Geçmişinden eser kalmayan bir insan. Mesela geçmişinde çok ceberut olan bir adam yani böyle azrın olan bir adam İslam'a girdikten sonra gün bir ağlayan, ayet okuduğu zaman tir titreyen Müslüman kardeşinin hakkına geçtim diyen girip işte kafasını ee, kardeşinin kaps kapsın önüne koyar, kafama müddetçe beni affetmediğim, müddetçe kalkmam diye. Köle nedir ki? Köle hayvandır dinliyesinde olan insanlar, birden köleler kendilerine emir olduğu zaman mutlak itaat eden bir topluluk. Aynı şekilde demiştik ki önceki müddetlerde de böyleydik. Yani ben, örnek olarak kimi vermiştik? <gülüyor> Firavun ve Firavun'un sihirbazları. Demiştik Firavun'un sihirbazları saraya ilk geldikleri zaman, yani Firavun diyor ki işte bir tane adam var peygamber olduğunu iddia ediyor, ondan sonra sihirli yapıyor. Adamlar diyor ki, biz eğer üstün gelirsek bize ücret var mıdır? Yani bu kadar böyle dünyalık kapitalist adamlar. Yani yeter ki para ver, karşımdaki peygambermiş, peygamberlik iddiasında bulunuyormuş, hiç uygununda değil adamın. Yani yeter ki para ver diyor adam. E ne oluyor mesela, e para, e, Hz. Musa mücizesini gösterdikten sonra, Adamlar Firavun'dan dönüp ne diyorlar? İkti ma'anta kat illa natq bi hadihi hayatid <gülüyor> dunya. El ile gelene seni ancak bu dünyada geçerledin. Başka bir surede inna ila rabbina minqalibun. Biz muakabati Rabbimizden gideceğiz diyorlar. Vallahi sanki nurun illa el amanna bi ayati Sen bize sadece Rabb'in himayesinde iman ettiğinizden dolayı intikam alıyorsun. Başka bir surede Firavun, Firavun, Firavun, Firavun, Firavun dönüp ne diyorlar? <gülüyor> Ee, Dönüş bir diyorlar ki biz Rabbimize gelen ayetleri bırakıp da senin taksatın şey yapamayız senin taksatın iman edemeyiz diye şimdi beş dakika önce adamların durumuna bak 5 dakika sonra adamlar bu kelimeyi nüfettikten sonra iman dairesine girdikten sonra adamlara, adamlardaki değişmeye bak e şimdi bir de bize bak la ilahe illallah diyoruz e, yalancınız gene yalancı, ahlaksızımız yine ahlaksız dürüst olmayanımız yine dürüst değil ondan para gözümüz yine para göz dünya felestimiz yine dünya felest Zalim olanımız yine zalim, özelinde kardeşlik hukunu bilmezdi, vahşi gibiydi yine vahşi gibiydi. Yani hiçbir şekilde İslam ahlakıyla, İslam'ın o güzel kuyuyla hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Demek ki iki toplum arasında fark var. Yani birinci nesilden bu kelimeyi söyleyenlerle, ikinci nesilden bu kelimeyi söyleyenler arasında ciddi bir fark var. E o zaman ne yapmak lazım? O zaman bakmak lazım. Ya sorun onlarda, ya sorun bizde. E şimdi sorunlar da ama göre Allah onların e, doğru olduklarına şehadet ediyor. Ha, bu ayetler bugün eserleriniz. Ayet de altında bir ayet. Onlar doğrularını da kendilerdir diyor Allah azze ve celle. He demek ki ne var ortada? Onlar la ilahe illallah anlamışlar. Biz bugün bu kelimeyi söyleyenler bu kelimeyi anlamadığımızdan dolayı. Hiçbir şekilde bir değişiklik ne yapmıyoruz? Hiç etmiyoruz. O zaman bu kelimenin sıfırdan bir yedelenmesi, açığa çıkarılması lazım. Gör. Yaratılış gayemiz ve kelime-i tevhidin manasının aynı olması. Yaratılış gayemiz kelime-i tevhid birdir. Kelime-i tevhidin manası nedir? Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir varlık yok. Kelime-i la ilahe illallah'ın manası bu. Allah'tan başka ibadeti hak eden hiçbir varlık yoktur. Bu yaratılış gayemiz. Yani Allah azze la ilahe illallah'ın manası Allah azze ve celle'yi ibadetlerinde birlemek. Kişinin yapmış olduğu ibadetlerde Allah azze ve celle'yi birlemesi. Peki yaratılış gayemiz ne? 56 Ben insanları hep ona ibadetçiler Tamam. Yaratılış gayemiz sadece Allah'a ibadet. Kelime-i manası Allah'a ibadette birlemek demek yaratılış gayesiyle bu kelimenin manası bir. O zaman yaratılış gayenle bu kelime ayrıysa bu kelime senin varolsun demek. Yani eğer senin yaratılış gayen buysa senin varoluş sebebin bu kelime, senin dünya geri sebebin bu kelime. Uğrunda yaşayacağın kelime, öleceğin kelime kendini fedakarlık yapacağın kelime bu kelime, böyle bir kelimenin de üstünü kapanmamak lazım. Öyle değil mi? Buraya kadar güzel. Şimdi La İlahe İdallah'ın şartları dedik. Öyle mi? Evet. Şart ne demek? Evet. Şart, e, kendisi olmadığında şartlı koşan şey olmadığında. Usul-i fıkıhta, <gülüyor> alimler şartlı tanımlarken diyorlar ki, اَشْكَرْتُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِنْ اِعَدَمْ وَلَا يَلْزَمُ مُنْزُودِهِ وَجُودُ Şart, kendisi olmadığı zaman şart koşulduğu şehri iptal eden demektir. Örnek verelim mesela bir tane. Abdest namazın şartıdır. Nasıl abdest olmadığı zaman namazı batıl kılıyor mesela eğer, aynı şekilde La ilahe illallah'ın da bazı şartları vardır. Bu şartlar olmadığı zaman La ilahe illallah'ı batıl kılar. Ne demek La ilahe illallah'ı batıl kılar? Kişiye ne dünyada ne ahirette hiçbir fayda sağlamaz. Neye benzer mesela? İşte diyelim e, Orucu şartı nedir? Fecir'de güneş batana kadar yeleme içmeme veya kadına yaklaşmama. Bu şarttır. Bu şart iptal edildiği zaman veya insan zıddını yaptığı zaman o oruç insana ne yapmaz? Saygı vermez. Sadece açlıktan ibaret olur. Yani yoksa şer'el İslam dilinde insana ve dünyada bir faydası olmaz. E, la ilahe illallah'ın bir takım şartları vardır. Bu şartlar yerine gelmediği zaman La ilahe illallah kelimeden öteye geçmez. Sadece ağızda muhtedilen, ama insana ve dünyadan ve ahirette hiçbir fayda vermeyen bir kelime olur. Şimdi dedi ki, hiyaret kurumunun sellemleri, özellikle insanlara kim La ilahe illallah derse cennete gider diye bir hadis söylüyorlar. Yani tamam bu bir hadis, yani münderlerden çıkıldıkları, bağdırdıkları bir hadis var. O da kim La ilahe illallah derse cennete gider. Şimdi mesela diyelim ki adamın biri gibi peygamberimiz diyor ki hadislerde kim namazı muhafaza namazı muhafaza ederse kıyamet gününde ona hem aydınlık olur hem onun için bir delil olur. Bu hadis dünemlerde geçiyor. Yani böyle bir hadis var. Şimdi adamın biri geldi burada böyle takla atar vaziyette namaz kılmaya başladı. Kocanın biri de burada çıktı dedi ki beyefendi size kıldığınız namaz size kıyamet gününde hem şey olacaktır. Hem aydınlık olacaktır hem de kurtuluş olacaktır. Sizi ateşten kurtaracaktır. Buna yapar? Buna çocuk bile güler. Niye? Tamam peygamberimiz diyor namaz insana kıyamet gününde hem nur hem kurtuluş olacaktır. Fakat hangi namaz? Evet. Abdesti alınan, kıbleye yebellenen, ses ve avret yapılan, ittitak tekbiriyle başlayan içerisinde fatikanın okunduğu bak bir sürü başka şartlar da var. Bu namazın geçerli olabilmesi için. Bunları nereden alıyoruz? Bunları başka delillerden çıkarıyoruz. Öyle mi? Dün, din bir tane hadisten müteşekkil değildir. Birçok hadis vardırdık onu aslında. Hepsini bir araya toplarsanız, kolunun iskeleti ortaya çıkmış olur. Öyle mi? Böyle diyelim işte adamın birini dedi ki sen oruç tut, işte e, senin kıyamet gününde reyâ kapısından çağıracaklar. Peygamberimiz diyor ya oruçlar reyâ kapsından çağıracaklar, çağırılacaklar. Şimdi adam oruç tutarken yemek yiyor, işte sigara içiyor, su içiyor, eşiyle beraber oluyor. Ona sonra biz de diyor ki yalnız sen kafana takma. Peygamberimiz dedi ki oruç tutar reyâ kapısından çağırılacak. Bu adam da ne der? İşte ancak bunu söylese söylese dine hıyanet eden hıyanet kurumunun memurları söyler. Başkası böyle bir şey söylemez zaten. E şimdi bu adamın nasıl orucu geçer? Kim reyal kastından çağrılacak? Fecir'den güneş batana kadar yemeğen içmeyen, cinsel ilişkiye girmeyen öyle değil mi? Ha o zaman demek ki İslam'da ameller veya amellerin faziletini anlatan hadisleri ele almadan önce o amelin şartlarını bir ele almak lazım. Yani bunun şartları nedir? Önce bunu ele almak lazım. Şimdi kelime terveyi de adam anlatıyor. Kim la ilahe illallah dese kılıç kafasından kalkar. Eee kim la ilahe illallah dese malı canı helal olur. Eee başka kim la ilahe illallah dese cennete gider. Eee kim la ilahe bir kelime söyleyen adam cennette yerine hemen ediliyor. Böyle bir anlayış var insanlarda. Biz diyoruz ki bu iş böyle değil. Bu işin bazı şartları var. Bu şartlar yerine gelirse ise eğer kelimeyi terveyiz ve bunu bozan unsurlardan kişi sakınırsa eğer o zaman bu la ilahe illallah insana ne yapar? İnsana fayda sallar. Şimdi la ilahe illallah Kur'an ve sünnette bazı şartları var. Şart bir. Şart bir davutu yapmak? Davutu inşa etmeyin. Söyle. Dinle zorlama yoktur. Hakla batımız birbirinden ayrılmıştır. Kim? Tağut'u inkar eder, Allah'a da iman ederse kulması olmayan safasaklam kulpa yapışır. Safasaklam kulba ney? <gülüyor> La ilahe illallah. Bir insan safasaklam kulba yapışar dinlesi için ne yapması lazım? Tağut'u inkar etmesi lazım. Tağut'u inkar etmeden ne olmaz? Tağut'u inkar etmeden kişiye safasaklam kulpa yapışmaz. Peki tağut ney? Tağut'u da özellikle azaltılığa Her şey. Bakana 351. 2. Evet. Kafirlerini ee, yoluna tercih eden tüm her şey Tavuk'tur. Nisa, Nisa 51. 51. Ee, Allah'ın kanunlarının dışında bütün kanunlar ve bu kanunları yapanlar bunlar da verenler, yasama, yürütme, yargı yetiştiklerini Allah'tan başlatma verenler tavutur Nisa evet. 60. Allah'ın ordusunun dışındaki tüm ordular ve Allah'ın kerimeti yücelsin gayesi dışında kurulan tüm ordular Tavuk'tur. Nisa evet. Müsaebim altın. Allah'ın dışında ibadet edilen tüm kurullar taavuttur e, züme 17. züme suretini verecek. Bu taavuttur. Yani bu sağlamış olduğumuz özelliklerin hepiniz yazdınız geniş geniş. Kendinde barındıran her şey taavuttur. Kişi bunu inkar etmeden ne yapamaz? Kişi bunu inkar etmeden. İnkar taavutu inkar etmeden Müslüman olamaz. Tağutu inkar nasıl olur peki? Taavutu inkar ilk şekilde incedir, iki, iki e, sözü mücadele. Haberini vermek bunun ikinci olursa sözü mücadele. Fiili mücadele. Birincisi fiili mücadele, ikincisi sözlü mücadele. Fiili mücadele ömür? Hazreti İbrahim'in kutları kılması. Yani cihad, yani İslam'daki en üst mersebe. İslam'ın zirvesi tavuklara karşı ne yapmak? Tavuklara karşı cihad etmek. İkinci mücadele, tavuklu imkan ne demektir? Fiili mücadele. Fiili bir, cihad etmek. İki, sözlü mücadele. Sözlü mücadele nasıl olur? Muntehine dön. Biz sizden ve size, Allah, size tapanlardan evet. beri Biz sizi tekbir ediyoruz. Bizim neslim aranızda ebedi bir kim ve düşmanlık vardır. Neymiş abi? Biz, biz sizi tekbir ediyoruz. İki, biz sizden beri Sizden evet. ve Allah'ın dışında size ibadet eden kullarımızdan. Yani biz kanun yapanlardan ve onlara bu yetkiyi verenlerden, biz şıklardan ve şıklara bu hakkı verenlerden biz işte efendim Allah'ın yolundan alıkoyan Allah kafirlerin yolunu Allah'ın yoluna tercih eden Amerika amelikaperez yeşil Hristiyanlardan, ve onların kullarından veriyiz. <gülüyor> Biz onları tekbir ediyoruz. İki, üç, bizimle onlar arasında bir olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık başlamıştır. Bu Bu neydi? Allah Azze ve sizin için güzel örnektir dediği Muntehine suresinde Hazreti İbrahim'in metoduydu. Yani Allah'ın razı olduğu Allah'ın sevdiği metot buydu. Kafirlere karşı, tağutlara karşı mücadele ederken Allah'ın razı olduğu metot buydu. La ilahe illallah'ın ikinci şartı bu kelimeyi ilim-i zemle söylemek. Te'alem enneu la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Cahilce bu kelimenin içeriğini bilmeden, bu kelimenin ne manaya geldiğini bilmeden bu kelimeyi söylemek kişiye ne yapmaz? Kişiye fayda sağlamaz. Yani la ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Manasını çıkaran bir insana bu kelime ne yapmaz? Bu kelime fayda sağlamaz. La ilahe illallah deyince tağutu imkan ve Allah'a ibadette birlemeyi kabul eden bir insan için ne yapar? La ilahe illallah zehmet eden Müslüman olur. Yani bir adam La ilahe illallah'yı duymasa ve ona Allah'tan bilmese, la ilahe illallah dese ki, din nedir? Tağutları ikar etmek, tağutları reddetmek, Allah'a ibadetle birlemek ve şirke onu açıklasa. Adını tamam ben bunu kabul ediyorum, bu adam ne olur? Bu adam Müslüman olur. Allah katında bu adam nedir? Allah katında bu adam Müslümandır. Çünkü birileri İslam'a girerken sabah ile diyorlar. Yani kendi dinimizi bıraktık İslam dinine geçiş yaptık diye. Halid ibn Ali bunları kesiyor. Yani bunlar e, dine girmediler. Yanlış anlıyor. Sabah ile normalde hani e, şey anlıyor. Sizin dininizi şey yaptık. Yani biz e, normalde sabah ile peygamberimiz sabi diyorlar ya babalarının dinini bırakan kafir manasında. Hal halid ibn halid bunları öldürünce peygamberimiz diyor ben Halid'in yaptığından beriğim diye. Bir insan İslam'a nasıl girmek istiyorsa yani anladıktan sonra İslam'ı idrak ettikten sonra istediği şekilde İslam dinine girebilir. İllaki la ilahe illallah demesine lüzum yoktur. Sadece... Üzerinden kızın kalkması için, yani öldürülmesi için İslam'ın alameti olan bir alameti açığa çıkartması lazım. Yoksa bir insan kendi dağda yaşayan bir adam düşünse, biraz tefekkür etse tamam dese yani. Allah'a da Müslüman olsa, Allah bir dese bu adam gene Müslüman olur. Öyle değil mi? Ama bir insan akşama kadar La İlahe illallah dese, sabah beş bin kere, akşam beş bin kere, yatarken dört bin kere, zift var ya şimdi sabah beş bin, akşam beş bin yatarken dört bin, kere de La İlahe illallah çekse, ama bunun yanına gidip işte el ayağının çıkışında kuttan beni ya Şeyh'im dese veya işte 22 Temmuz'da demokrasi, dinini, imanını taze dese bu insan ne olmaz, bu insan Müslüman olamaz. Sadece bu bir söz olur. Ağzından La ilahe illallah Ebu Ceylin Muhammed La ilahe illallah diyor demesinden öteye geçmez. Nasıl Ebu Cehil insanlara yeni bir din getirdi, La ilahe illallah diyor dediğinde ağzından çıktı diye Müslüman olmuyorsa yani insanın ağzından çıkan kelime insanı Müslüman yapmaz. Aynı şekilde bu adamın söylediği kelime de bunu yapmaz? Müslüman yapmaz ne olması lazım, ne söylediğini ya birinin anlatıp adamın anlaması lazım veya ortada bir örnek olması lazım adamın örneğe bakıp bunu yapması lazım veya hiçbir şekilde şirk koşmaması lazım ki bunun la ilahe illallah olsun geçerli olsun ilim üzerinden söylemekten kastımız nedir? ilim üzerinden söylemekten kastımız budur şimdi ilim üzerine söylemekten bahsettiğimiz zaman dedik cehalet meselesi gündeme gelir öyle değil mi? İlim peki la ilahe illallah da mazeret midir? dedik, cehalet mazeret midir? Elde abi niye? <gülüyor> niye? <gülüyor> Çünkü e, Allah Teala yani bize Kur'an yollamış. Hı. Bu yetmiş yaşında işte Peygamber olmuş bunu açıklasın diye. Evet. E, bu yetmiş yine yani yollamış sahabeler alimler yani. Evet. Bunlar, bu yetmiş televizyon yollamış yani. Ale işte şimdiki internet diye. Ama adam kitap, kitapla, imkanlar imkanlar adamla iş şey yapmıyorsa adamlar bu dönüp bunla ilgilenmiyorlarsa Hı. işte onlara bu insanlara cahil ne denmez? Bu insanlara cahil Hı. denmez. Bunlara ne denir? İslam dininden yüz çevrenler denir. Öyle değil mi? Hiç cehalet şu toplumla bizim yaşadığımız bölge yani şu ortamda cehalet konusunu gündeme getirmek cehalet mazeret midir değil midir tartışmak zaten çok abet bir durum. Yani cahil olan yok ki. Kim cahil? Cahil nedir? Mesela usul fıkhıda ilim ve cehalet konusu usul fıkhı konusudur. Alimler diyorlar ki cehaleti tanımlarken adamın Adam'u idrâkişşeyyi bir kulliyye. Kişinin bir şeyi hiçbir şekilde bilmemesi demektir. Yani mesela anama sor. Allah ki peygamber ki nedir? Adam dedi ben bilmiyorum. Cahil budur işte. Bu adamla tartışılır. Cehalet geçerli midir, geçersiz midir? Veya diyelim adamla sor. İşte şirk nedir? Adam dedi ben şirki hiç bilmiyorum. Biz Cahalet özür müdür değil midir bu aranda tartışılır. Anlatabiliyor muyum? Ama adam bunun şirk olduğunu biliyor. Üstüne buna dünya kadar oturmuş kitap yazmış, reddiye yazmış yani adam. İşte bugün var olan itikad meselelerinde karşı adam reddiye yazıyor. Ve işte benim şeyhım diyor bu konu hakkında böyle söylüyor. Bunun adı cahil değildir. Bu adam meseleyi biliyor. Meseleyi bilmek bir yana bütün delilleriyle biliyor. Yani ön delilleri, arka delilleri, itirazlar. Adam cahalet mazeret müdür diye patlat pat pat hadisleri geçen gün burada mı olur? Burada ders yapacağız. Adam bir başladı haditleri saymaya. Ee, daha adam şeyin, tabusunun ne olduğunu bilmiyor. Cehalet, mazeret dediğine başladı. 20-30'da bir şeyler saydı. Benim ağzım açık kaldı yani. Öbürümde züymadığım şeyleri duydum adamlar. Cehalet, özür. Bir ayet söyledi. ilk defa gördüm ben yani. Cehalet konusunda mazeret olarak kullanmanı ilk defa gördüm. Şimdi, adam, şimdi bu adam ee, cehaletle ondan sonra oradan beri dedi ki ya bu da cahil. Yani hani kendi istedik konudur. Ya bu adam cahilse o zaman dünyada nedir? O zaman dünyada alim diye bir şey söz konusu değildir. Bir de ne dedik? Eğer cehalet mazeretse, ilim mazeret değilse, yani bilmek mazeret değil de mazeretse, o zaman ilim okuyanlar ahmaktır. Yani herkes okursun cahil, tatlı gibi bilince ateşe gidiyorsun, bilmeyince cennettesin. Madem öyle, o zaman kimse elim ilim yani ilim çok kadar faziletlidir diye yalan söylemesin kimse. hiç bir fazileti yok. Zaten ilim ya değer görünüyor. E ahliyete de cehennemin dibine gidecekler. Çünkü biliyorlar. E, cahiller hem dünyada değer görüyorlar. insanlar onlar reis edilmişler kendilerine. Hem de kıyamet gününde cahil olduklarına hiç sorumlusu var, hiçbir şey yok. Direkt cennete gidecekler bu adamlar. O zaman kimse ne yapmasın? Kimse boşuna ilim okumasın. Demek Zahid Aleyber'in iki şartı da Üçüncü şartı. buhz etmek. Öyle değil mi? La ilahe illallah söyleyen, Allah'ın ünuriyetine hakkıyla şehadet eden, kelime-i tepavuzu inkar edip ibadetlerinde Allah azze ve celle'yi dinleyenleri sevmek, bunun karşısında kim olursa olsun bunlara karşılığı yapmak, bunlara karşı nefret ve buhz etmemek. Bu da nedir? Kelime-i tepkidin şartlarındandır. Kafirlerin sevgisiyle beraber iman, imanla beraber kafirlerin sevgisi bir kante ne Bir kante toplanamaz. İman girdi mi? Kafirlerin sevgisi çıkıp gider. Küfür girdi mi? Ne yapar? İman çıkıp gider gibi kimin sözüydü? Bura İbn Teymiyye'nin sözüydü. Ayet ne burada? Değil. Söyle. Ya eyühel lehin am. La tettekedu. Ya eyühel lehin am Yok mu? Yok mu diyorlar? Şey Evet. Ya yiğenler, muhabbetle ve kardeşlerinizi ve ikvanukun. Yani tehdit küfrü imana terziyle nazar dost edilmeyiz. Yani onları sevip onlara yardım etmeyin. Kim de bunu yaparsa <gülüyor> işte onlar zalimleri verilmişlerin takedilir. Ee, dördüncü şart, bu kelimenin Bu kelimenin gerekleriyle ne yapmak? Amel etmeli. Ne demek bu kelimenin gerekleriyle amel etmek? Delil, plakasınlık, de. delil, delil, talab-ı Sen yok muydu? Ezber yapmamıştın, öyle mi? Sen yapalım. 4-öyü tefek veyhim onlardan bundan bahsededik ve Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. İmana ve ettiler. Çünkü maanısı der abi. Bu sırada geliştir. Onlar Allah orası iman ve itaat ettiklerle, onlar iman etmiş değillerdir. Sonra itaatten yüz çevirirler, onlar iman etmiş onlar değillerdir. Içindir. Yani demek ki Allah ve iman ve itaat ettikten sonra, kişi imanında devam etse de, amelden yüz çevirirse, amel yapmazsa bu insan ne değildir? Allah ve onlar müminler değillerdir. Allah bu insanın imanını ne yapıyor? Allah bu insanın imanını yalanlıyor. O zaman ne var? O zaman şunu söylüyoruz. Demek ki amel nedir? La ilahe illallah'ın şartlarındandır. Olmazsa onlarların olmaz. sünnetin yanında tabidir. İmanın tanımı ne? Dil ile ikrar, dil organlarıyla e, amel etmek. Evet. ehl sünnetin yanında la ilahe imanının tanımı nedir? Ağızla söylemek, kalp ile tasdik etmek, organlarla da bunu yapmak organlarla da bunu amele dökmektir. Bir tane delil söyle bunu. Yani amel limandan olduğuna dair başka bir delil söyle. Evet. Abdülkaş, Peygamber e, Efendimiz sallallahu hey hey sellem geliyor. Peygamber Efendimiz'in imanı söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı dinlemek, Allah'ın ve Orucu'nu ve Soğuz'unu, namazlık bulmak, e, orucu tutmak, zedatı vermek ve vermek için birini vermek ama çok güzel. Allah razı olsun. Resulullah e, imanı A A A ne açılıyor? Amellerle. Namaz, doğruçla, zekatla öyle değil mi? Galibetten beşte bir kulut dediğimiz galibetteki beşte bir pay vermekle Resulullah aleyhissalatü <gülüyor> vesselam imanı ne yapıyor? Açılıyor. O zaman amel nedir? <gülüyor> amel iman. Aferin ne dedik? Amel imanı da kendisidir. İman da amel'i da kendisidir. Amelsiz bir iman, imansız bir amel ne kesinlikle düşünülemez. Bunlar nedir? Buraya kadar saydıklarımız tabi daha geniş geniş yaptık da yani özet olarak yeni de duysunlar diye. Bunlar olmadığı zaman kişinin la ilahe illallah kişiye ne yapmak? Fayda vermez. Kişi peki, böyle bir soru da sorayım önce. <gülüyor> kişi diyelim bunları bilmiyor. Yani böyle saydığınız bilgi gibi madde madde madde madde kişi bunları bilmiyor. Bu kişi Müslüman olamaz mı? Hı. Nasıl olabilir? Heh. Yani bir insanın şu kafir, ondan sonra efendim bu imanın şartı, birinci şartı, üçüncü şartı, beşinci şartı diye sıra almasının yok. Bir insanın Müslüman olması için gerekli olan nedir? Tavuk'tan beri olacak. Aynı zamanda ibadetlerinde Allah Azze ve biliyorsa bu insan nedir? Bu insan Müslüman'dır. Ne gibi Resulullah? Bedeviler gülüyor. Ve hatta haberin bir çoğu gibi. Yani bu meseleleri böyle bizim saygınımız gibi der ki, madde madde bilmeyen insanlar neyle Müslüman oluyorlardı? Tavuklardan seferi etme, yardım olan şiddetlerden yani, veri olma. aynı zamanda ne yapmak? ibadetlerde Allah Azze ve insanlar ne oluyorlardı? İnsandan Müslüman oluyorlardı. Şimdi yoksa bazılarının yaptığı gibi diyor adam kelime-i tersitin şartlarına dahi bilmiyor falan. Kelime-i tersitin şartlarına bilen bir sehabere yoktur. Bugünkü sayım tarzıyla. Kelime-i Terefiz'in şartlarında bilen bir sahabe de zaten yoktur. Zaten bu şartları bu şekilde sıralayan Allah-u Alem, yani benim gördüğüm en e, böyle e, kitap olarak da maric Kabul kitabı, eski kitap e, olarak da. O kitaplar ne zaman yazılmış? Yani e, 1300-1420-1430, ne kadar kadar sene yapıyor. E, ya 80 sene 70 sene yani. çok böyle çok eski bir şey bu sıralamayı yani böyle bu şekilde yapıp kitap halinde en çok yardım olan bu şekilde yani özellikle kitaplarda bu sıralama bile yani söz konusu değil daha farklı anlatmışlar meseleyi. Sadece biz ne diyoruz bir insanın Müslüman olabilmesi için bunları böyle bas bas bas sıralamasa bile bunların içeriği hayatında olması lazım? Bunların içeriği hayatında yer almış olması lazım ki bu insan ne olabilsin? Bu insan <gülüyor> Müslüman olabilsin. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. Şimdi bugünkü anlattığımız ders <gülüyor> bu harfların neler dedim. Bugün ezberlemiş olduğumuz ayet kelimede Allah azze ve celle bize diyor ki müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmişlerdir. Daha sonra da hiçbir şekilde şüpheye kapılmamışlardır. Daha namazlarıyla, da oruçlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte onlar doğruların takipçileridir. Demek ki müminler kimlerdir? Müminler o kimselerdir ki İman ettikten sonra imanlarında ne yapmayanlardır? İmanlarında şüpheye düşmeyenlerdir. La ilahe illallahın bir şartı da nedir? La ilahe illallahın bir şartı da budur. Mümin o kimsedir ki iman ettikten sonra, kelime i söyledikten sonra kesinlikle bu davette, bu tevkitte hiçbir şekilde şek ve şüpheye kapılmayacak. Yakinen bunun böyle olduğuna iman edelim. Bilecek ki Allah'tan başka ilah yoktur. Denildiği zaman, tağut denildiği zaman, ibadet denildiği zaman Ha demek ki bu gerçekten böyledir diye kendi aklıyla, kendi tercihiyle bunu kabul edecek ve buna bu şekilde iman edecek. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam vesselam aleyhi kişiyi cennete götürecek olan kelime-i tevhidi ile ilgili hadisleri söylediği zaman Peygamber Aleyhisselam vesselam bir hadis-i diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve anni Muhammedun Resulullah ve anni de ki Muhammedur Resulullah ve alli Muhammedur Resulullah la yase'allahu bihima abdul gayri hasik illa dakhala cennet. Başka bir vesileden Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Eşya kelime şadır. Hazretullah Allah'ın elçisi olduğuna iman. Kim hiç şek ve şüpheye kapılmadan Allah'la bu şekilde karşılaşırsa işte cennete gidecek olan kimdir? Cennete gidecek olan adam budur. Başka bir hadiste peygamberimiz diyor yine aynı şekilde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ee, kalbinden yakın derecesinde bu kelimeyi bir insan söylerse işte cennete gidecek insan kimdir? İşte cennete gidecek insan budur. Yani demek ki kuru kuru, la ilahe illallah demek insanı cennete götürmüyormuş. İnsanı cennete götüren la ilahe illallah başka hadislerde peygamberimiz bir kişinin şek ve şüpheye kapılmadan Allah'la karşılaşması lazım. İkincisi nedir? İkincisi yakın Buna ne yapması lazım? Yakinen buna iman etmesi lazım. Şimdi şöyle bir düşünün. Bir insanın bu kelimeye yakinen iman edebilmesi için bu kelimeyi ne yapması lazım? İnsan bildiği bir şeyi, şehadet ettiği bir şeyi yakinen bilebilmesi için insanın neyi söylediğini bir defa bilmesi lazım ki insanı buna yakinen ne yapsın? İnsan buna yakinen iman etsin. Şimdi diyelim ki ben içeriye girdim burada. Diyorum ki dışarıdan etmem oldu. Yani şu köşenin deprem oldu, bütün caddede binalar yıkıldı diyorum mesela. Siz bunu sadece doğrularsınız, Buna yakın en iman etmezsiniz. Niye? Çünkü kendimizin bunu görmesi lazım. Dışarıdan biri gelmiş, şimdi kaç kişi var burada? Diyelim 20 kişi var. 20 tane adamın hiçbiri dışarıda deprem olduğunu söylemiyor. Herkes aynı yoldan içeriye geliyor. Sadece bir tane adam, o da aynı yoldan gelmiş diyor ki deprem oldu. Yani bütün binalar yıkıldı. En fazla ne dersiniz? Yalan dersiniz herhalde yani hoca yalan söyleme. Allah emanet koca yalan söylemez yani Herhalde defran olmuştur. Ama yakinen iman etmezsiniz buna. Niye? Çünkü olay hakkında tam bir bilginiz yok. Olay hakkında tam bir tesadülasınız yok. Olay hakkında tam olayı tam idrak edememişsiniz çünkü. <gülüyor> buna yakinen ne yapamazsınız? Buna yakinen iman edemezsiniz. Böyle olduğundan dolayı da böyle bir iman olduğundan, böyle bir doğrulama olduğundan dolayı şuradan beş şişi de tek yok ben de oradan geldim. Defran deprem yok. Hemen beni yalanlarsınız. Bu da, da onların dediğini doğrularsınız. Buna yakinen bir şeye inanmak denmez. Öyle mi? Nasıl yakinen iman olur? Kendiniz görürsünüz. 20 kişi gelir içeriye der işte deprem oldu, bütün binalar yıkıldı diye. Ondan sonra 2 kişi de gelse adına Dese ki de hayır kesinlikle Yani şey değil deprem olmadı biz de oradan geliyoruz. Yakininiz gitmez. Ve şüpheye kapılmazsınız. Niye? Kendiniz gözlerinizle gördünüz. Aynı zamanda işte ee, ne gelenlerin çoğunluğu bunu size haber verdiler. Böyle ondan dolayı da ne yapmazsınız? Böyle oldu, ondan dolayı da imanınızda kesinlikle yani o mesele olan imanınızda şüpheye kapılmaktınız. La ilahe illallah da bu şekilleriz. Yani sizin la ilahe illallah da şüpheyi düşünemediğiniz için olayı gözünüzle görüp kesin kanaat ettiğiniz bir kaynağın size bunu bildirmesi lazım ki siz ona yakinen ne yapabilirsiniz? Ona yakinen iman edebilirsiniz. Ondan sonra bir başkası gelse de bunu size anlansa da farklı bir durumu size anlatsa da burada şüpheye düşmezsiniz. Neden? Çünkü bir, kendiniz olayı biliyorsunuz. İki, güvenliğiniz kaynaklar size bunu yapmıştır? Size bunu bildirmiştir. Kelime i Tevhid'de de siz diyelim Kur'an ve Sünnet sizin da ve siz kendiniz biraz kafanızı yormuşsanız eğer La İlahe İllallah'ı kabul ederken veya kabul ettikten sonra mağaralarını içeri düşünüp araştırırken neye uğraşırsınız? Ha bu kesinlikle budur. Ve kesinlikle bu bilgi değişmez ise eğer, bu bilginin adı nedir? Bu bilginin adı yakinen kelime-i iman etmektir. Buna bir örnek verelim. Mesela diyelim siz kelime-i ne yapıyorsunuz? Allah'ın uyumiyetine şehadet edip, tavukları işaret ediyorsunuz. Yani Allah ibadette bir değil, tavukları ediyorsunuz. Şimdi biz bugün diyoruz ki, misal bu derste olanlar, bu derste katılanlar, teşviye hakkı, yatama yetkisi bu bir ibadettir. Allah'tan başkasına ne yapılmaz? Allah'tan başkasına kesinlikle verilmez. Allah'ın uluhiyetinin özelliklerindendir. Allah'ın kanun yapması, helal ve haram bildirmesi, bir şeyleri yasaklayıp bir şeyleri serbest bırakması, bu Allah'ın özelliklerindendir. Allah'tan başkasına vermek, La ilahe İll'Allah'taki La Ülkesi ne yapar? Çelişir, diyoruz. <gülüyor> Adamın biri geldi buraya, oturur, başladı bir şeyler anlatmaya. İşte efendim misal örnek veriyorum, canlandırın gözünüze. İşte efendim İslam dizinin maslahat diye bir şey vardır. İşte bunu eğer yapan insan işte kafir olmaz. İşte efendim maslahat için bazı insanlar kanun yapabilirler. İşte maslahat için Allah'ın indirdikleriyle Allah hükmetmeyebilirler falan filan. Siz de o an şöyle bir düşündünüz. Dediniz ki ya gerçekten baksana. Yani e, bu e, kocanın söyledikleri demek ki tam böyle değilmiş. Yani bu konuda işte şu da var. İşte bu insanı ne yapar? Bu insanı küfre götürür. Niye küfre götürür? Çünkü yakin üzerine küfre götürülmez, ona mümin yapmamıştır. Yakin üzerine adam buna iman etmemiş demektir. Yakin nedir? De? Şüphe değil zaman kesinlikle izale olmayan. Şüphe veya şüphe dik bir şey dikredildiği zaman kesinlikle tartılmayan işte yakinedir tabii dinin esas meselelerinde. Yakinle iman etmek, yakinen iman budur. Yoksa eğer itikad veya la ilahe illallah'ın mes'eleleri, her 10 senede bir, 5 senede bir birilerinin getirdiği şüphelerle tartışma meselesi olacaksa zaten bunun adı ne olmaz? Bunun adı itikad olmaz. İslam'ın tartışmaya açık bölümü fıkıhttır. Fıkıhta tartışılır. Zamanın değişmesiyle hükümler değişir. Fakat itikad öyle bir itikattır ki İslam'la zaman da değişse bütün insanlar da bir araya da Tek başına bir adam da herkese herkese mukalip söz söylese tek tek kalsa bu insanın dediğinin ne olması lazım? Tartılmaması lazım. Buna delil verenir. Buna delilden Peygamberlerin çoğu zaman tek başlarına bütün yaşadıkları dönemi karşılarına alıp onlara mukalip davranmaları ve yanlarındaki üç beş insanın onların getirdiği şüphelerle imanlarının olmaması, sarsılmaması, Dinin itikat meselelerinde imanın kesinlikle şüpheye düşmemesi ve kesinlikle kişinin ne yapmaması lazım? Kişiler şüphe getiriyor diye insanın bu şekilde iman etmesi lazım insanın. Yani kabul eder yoksa ise işte efendim, ...falanlar bu güzel laf yapıyor diye... ...ondan itikat öğrenir... ...ondan da bir başka zındık gelip ağzı daha güzel laf yaptığı zaman... ...bu kocanın dediği de doğruymuş demek... ...bu insanı itikadla İslam dinine sokmaz zaten... ...yani kafir yapmaz... çünkü insan dinine sokmamıştır... ...niye? İslam'ın itikadının... ...tam net delillerle ne yapılması lazım... ...net delillerle... <gülüyor> ...bilmesi lazım... ...mesela bir örnek vereyim buna... ...benim bir çocukluk arkadaşım... Ee, ...var... Aynı akartmanda oturuyoruz, beraber büyüdük. 4-5 yıl, 6 yıl belki onu hiç görmedim. Ondan sonra geldim tabii e, beni, gel, duydum, geldiğimi duymuş. Geldi beni çağırdı evlerine gittik. Pelin lisesinde okuyoruz. E, konuşuyoruz böyle. Tabii baktı bana dedi, ya sen sakal falan bırakmışsın. Yani çok değişmişsin falan. Biraz konuştuk. Ondan sonra dedi ki, ya dedi benim okulda arkadaşlarım dedi satanif. Benim arkadaşlarım dedi şey yapmıyorlar. E, nedir ismi? Ahiret gününe bile Allah'a iman etmiyorlar dedi. Ben de Ramazan ayı <gülüyor> vardı, dedi ben de Ramazan'da oruç tuttuğum için, namaza başladığım için dedi bana diyorlar içten ahmaksın, kendini boş yere aç bırakıyorsun. Dedi ben de onlara diyorum ki, şimdi çocuk bu Müslümana bakın, bu adam tabii yani bizim normal kıyasak hocaların yanında dört dertlük Müslüman, de namaz kılıyor adam, oruç tutuyor yani. Adam diyor ben de onlara diyorum ki, <gülüyor> şimdi bakın, eğer kıyamet varsa, e, kıyamet yoksa ben senede bir ay boyunca kıldığım namazlardan bile oruçlardan zarar etmem. Eğer kıyamet varsa peki sizin haliniz ne olacaktır? Tabii bunu yani ceden manasına söylemiyor. Hani bunu ceden olarak söyleyip insanı ikna etmek için söylemek bir konuşma usulü bunu. Bu insanı kütle götürmez. Çocuklar ne itikat ediyor? Yani sonra da diyor ki ben de tam emin değilim meseleden. <gülüyor> Ahiret günü var mı Allah var mı yok mu? Sadece <gülüyor> diyor düşünüyor. Şimdi senede bir ay oruç tutmak namaz kılan insanı neden diyor? Tıp ben şey orucun faydaları da var diyor. Yani tıpta diyor orucun araştırılmış orucu faydalarını da bulmuş. Çocuk yani diyor bir oruç tutmakla işte bir spor yapmakla kafamı tavuk gibi yere vurup kaldırmakla benim bir zararım olmaz. Ama kıyamet gününde siz eğer bu dediklerim varsa ben cennetliyim. Ben yani yerini parterlemişsiniz. Bu şekilde o cennete gidiyor. Siz de nesiniz? Siz de cehennemliksiniz diye. Ve bu arkadaşımıza sorsanız bu arkadaşımız zaten kendini dört köpük Müslüman görüyor. Bu şekilde bir İslamlı olmaz? Bu şekilde bir İslam olmaz. Niye olmaz? Çünkü imanın iki şartı yoktur. Yakın üzerine söyleyip, şek ve şüpheye takılmadan iman etmek nereyidir? Bu alanda kesinlikle gündeme gelmemiştir. Aynı şekilde avamın imanı da böyledir. Yani diyelim sırf <gülüyor> diyelim bir genç 15 yaşına geliyor. Bir genç bir genç 15 yaşına geliyor. Tam geliyor. Bir genç 15 yaşına geliyor yani ergenlik çağına diyelim hayatta ergenlik çağına erişiyor ergenlik eriştiği zaman bir güne bir gün oturup düşünmemiş. Yani ben öyle bak insanlar diyor ki biz Müslümanım. Ben diyorum ben de Müslümanım. Müslümanım demek ne demek? Yani ben nasıl Müslüman olacağım diye. Bunun İslam'ı neden ibaret? Annem babam diyorlar ki oğlum biz Müslümanım. Bundan ibaret. Annem babam diyorlar ki oğlum biz Müslümanım. Bir de cumadan cumaya eğer gidiyorsa veya bayramdan bayrama. iki defa imamla beraber kubbede kelime-i şehadeti tekrarlıyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde adam Müslüman olduğunu zannediyor. Böyle bir iman olmaz? Böyle bir iman kesinlikle iman olmaz. Çünkü imanın iman olabilmesi için onun bunun etkisinde kalmadan, İnsanları taklit etmeden insanın kendi düşüncesi ve düşüncesinin sonunda yakıyla iman etmesi. Tabii bu kelamcılarda ki nazar meselesi değil yani. yani ben işte bir insan iman etmeden önce elini koyacak, tefsirler gibi biraz yıldızlara bakacak, biraz aya bakacak diye Demek ki Allah var. zaten böyle bir iman da olmaz. Yani el bunlara şimdi kitaplarda sayfa sayfa hediyede veriyorlar da. Boşuna hediyede vermiyorlar çünkü böyle bir iman olmaz. Yani şeyin kökü yanlış. Nazar meselesi. Yani bu. E Şemâtulüleş işte, arayıp kadınlar da var. Bir i̇şte, bir insan iman edeceği zaman önce bir durup şöyle bir biraz havaya biraz bakması lazım, sarıtması lazım, biraz düşünmesi lazım ki bir insan iman etsin. Böyle bir insan iman etmez. Yıldızlara bakıp kimse Müslüman olmaz? Bir insanın şikten tedbiri edip ibadetlerinde Allah'a birlemesi kişi Müslüman yapar. Yoksa işte yıldız güzeldir işte sen şu söylerdir bu böyledir diyerekten insan ne olmaz? İnsan Müslüman olmaz. Hz. İbrahim'in kıssasını delil olarak kullanıyorlar. Hz. İbrahim kıssanın sonunda onların müşrik olduğunu, kendisinin müşrik olmadığını, sadece Allah'a yöneldiğini, tabii işin o tarafını görmeyince <gülüyor> delil olarak bunu getiriyorlar. Böyle ne yapmazlar? Ayetlerin ilk sayfanın başında neden şey diyor? وَاِسْقَالَ اِبْرَٰهِمُ الْاَبِينِ اَذَرَى يَتَسْتَ اِجْرَثِنَا مَا الْعَالِيَا اِنِّي ve وَاَكَوْمَا شَكْفِ دَلَرٍ مُوبِلٍ İbrahim babası Azale dedi ki yoksa tutlardan kendine ilah mı ediniyorsun? Ben seni ve kolbini apaçık bir saklık içerisinde görüyorum diye. Yani kıssanın başlangıcı zaten önce onların müşrik olduğunu söylüyor. Şirk sebeplerini söylüyor. Kutatatmaları olarak gösteriyor. Daha sonra sana sola bakıp Allah'ın ayetleriyle <gülüyor> yani rububiyet tevkidi de uluviyet tevkidine ne yapıyor? Demir getiriyor. O zaman ne yapacağız biz? Bugün ezberlediğimiz ayetten şu sonucu çıkarıyoruz. Bir insanın işte mümin o kimsedir ki diyebilmemiz için ne olmak lazım? İman etmesi lazım. Daha sonra bu imanında hiçbir şekilde şüpheye düşmemesi lazım. Bu yani şüpheye düşmemek ve yakın üzerinde bu kelimeyi söylemek nedir? Yakın üzerinde bu kelimeyi söylemek de kelime gereklerindendir. Daha, bu konumuzla ilgili olan kısım. Yani insanın e, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Şuraya kadar anlattığım noktaların içerisinden anlaşılmayan bir nokta var mı? Bir insan iman meselelerini pazarlık konusu yapamaz. Kocaların değişmesiyle itikat meseleleri değişemez. Yani daha açıkça söyleyeyim. İşte yeni bir kocanın gelmesi veya işte biraz daha kırısarak ağzınak yapan bir adamın konuşması itikat meselelerini sulandıramaz. Yakın üzerine iman etmek nedir? Yakın üzerine iman etmek budur. Değişiyorsa, demek ki bu adam ne yapmamıştır? Demek ki bu adam yakinen iman etmemiş demektir. Şek ve şüpheye kapılmayacak, <gülüyor> imanın hiçbir meselesinde bir an düşünmek bile değildir? Söz konusu değildir. Kişinin ne yapması lazım? Kişinin imanını hemen tecid etmesi lazımdır. Bu kelime-i bir şartıdır. Yakin üzerine söyleyip, şek ve şüpheye kapılmadan, itikat meselelerini pazarlık konusu yapmadan iman etmek itikadın şartıdır. Buraya kadar anlaşılma bir mesele var mı? Hocam o Hazreti Ali'nin bir şey olduğu söylenir. Şimdi bir an önce tartışırken işte eğer varsa ben ne kaybederim? Kıyamet yoktu o Hazreti Ali'nin sözü olduğu, olduğu söylenir. Şimdi bak ben bir şey dedim ya. cedel yönetimi olarak, konuşma yönetimi olarak söylenirse bu, yani bu İslam'da bir cezel usulüdür. Peygamberimiz de Ayet Kısab Suresi'nde Peygamber'in de böyle bir konuşması var. Hazreti İbrahim'in de böyle bir konuşması var. Ee, az adetini bilmiyorum. Yani kendimle okulu ama ne kadar sağlamdır Allah Allah'ın Senet yönünden bilmiyorum. Ceden olarak bu söyleniyor. Mesela ben sana diyorum ki Mısır <gülüyor> konuşurken <gülüyor> şimdi kardeş diyorum. Bak e, bakıyorum. Mesela diyelim ki alemden böyle konuşuyorsun mesela. Şimdi diyorsun diyelim ki oy verme meselesini anlatıyorsun ama. Şimdi ben oy vermiyorum diyorsun. Kıyamet gününde ben Allah'a dedim ki mesela Mısır ve ne diyorsun? Yani ben yakinen iman ediyorum ki ben de orayım. Ama veren ki ben hasalı oldum. Yani veren ki diyelim ben hasalı oldum. Ben diyeceğim ki Allah'ım ben ayetlere baktım. Kur'an'ın bütününde sen hakimiyet yetkisinin kendinden başkasına verilmesine şirk dedin. Ben de şirkten korktum. Yani ben bundan dolayı böyle <gülüyor> iman ettim. Bu adam kesinlikle ne <gülüyor> yapmaz? Yani bunu yani bunu anlatan adam. Ama sen diyelim kıyamet gününde bir Allah'ın karşısında dirildin. Senin de, ben biliyorum. Yakin de dediğin yanlış. Ama veren ki yani senin dediğin gibi oldu. Ne kaybın olacak? Anlatabiliyor muyuz? Bak, bu bir sebebis durumudur. Yani sen şunu belirtin, belirtiyorsun, yakinen buna iman ediyorsun, karşısındakini ikna edinmek için karşıdakinin aklına hitap ediyorsun sadece. Yani yoksa sen diyorsun, bak ben yakinen biliyorum ki bu böyledir. Dedim ya, kişi kendi bununla şüpheye düşünecek. Ama adam da kendi de ise. Yani valla ben de o meselesinde tam net değilim. Ama işte efendim... Ee, diyorum ben en azından ben de bu şekilde ne yaparım ben de bu şekilde işte vermeye, versem ne olacak vermesem ne olacak eğer doğruysa zaten korkulurum yalnızca zaten bu şekilde söylese kafir zaten yani şey yok çünkü <gülüyor> kendi iman etmemiş bir defa <gülüyor> mesela tahlit var ama adam diyor ki ben yakinle biliyorum ki bu mesele böyledir kesinlikle bu şirktir hakiliyet hakkını Allah'tan başkasına vermekle müşrikliktir fakat ben diyorum ki yani velev Anlatabiliyor muyuz? Hadi farz senin dediği gibi oldu. Ama bak ben yakinen iman ediyorum diyorsun sen. Yani eğer Ali radıyallahu anh'ın böyle bir durumu söz konusuysa hiç senedini bilmiyorum. Biliyorsun genelde bu tür anlatılar falanca falancaca dediği işte gemi şöyle olur böyle olur diye. Bunlar genelde pek senedi olmayan, melakub olarak anlatılan şeyler. Yani hikaye olarak anlatılan şeyler. <gülüyor> Zaten mevkide kitaplarında da sened olmaz hiçbir zaman. Ondan dolayı Allah var. Yani bilmiyorum ama... Ee, böyle bir şey olursa da yani bu Hazreti Ali'nin bu sözünü cedel buna yani karşıdaki'nin ikna usuluna e, a, şey yapmak lazım, hamletmek lazım, yoksa şey değil. Mesela Hazreti İbrahim de bunu öyle. Ayetin başında diyor, ben seni ve Kavburi'ne atacak bir e, sapıklık içerisinde görüyorum çünkü siz putları ilah Yani onların sapıklığını bildiriyor, daha sonra mesela yıldızlara bakıyor. İsa bu sizin, sizin tabi orada değil, yani bu Rabbimdir değil de, orada şey var, sizin zannınıza göre bu benim Rabbimdir diyor yani. Haza Rabbi diyor çünkü bu Rabbimdir diyor. Haza yakın olan şeye kullanıyoruz. Yani güneş gibi uzak olamaya, yıldız gibi uzak olan şeye Haza denilmez zaman Arapçada. Yani bu sizin zannınıza göre. Ancak böyle bir haksız edilen bir şey olmaktadır ki yani Arap ve ruhat göre söylüyorum. Ancak böyle bir şey olmaktadır ki bu işte benim Rabbim bir Daha sonra da en sonlarına dönemsi bittikten sonra. Ben batanlarını sevmem diyor. Yani batanlar benim Rabbim olamaz diyor. Hepsini ya benim Rabbim diyor. Yani bu şekilde ceder bu söz konusu olursa bu, bu yani bizim anlattığımız konuya fers değildir. Ama diyelim adam kendi hem ceder yapıyor hem de kendisi de şüphede. Yani şüpheli olduğundan sonra tahmin yürütüyor. Yani akıl yürütüyor. Bu adamı ne yapmaz? Bu adamı daire, iman dairesine sokmaz. Ee, şey oldu mu yani? Anlaşıldı mı? <gülüyor> Daha sonra Allah Azze ve Celle ayet kelimede diyor ki وَذَاهَلُوا بِاَمْوَالِهُ مَا فِي تَبِيلِ اللّٰهِ اُلَٓاءَ اِكَهُمُ مُصَادِقُونَ Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler. İşte onlar doğruların saç kendisidir. ki bir insanın doğrulardan olabilmesi için, Allah'ın bir insana doğru diyebilmesi için akideyi tek bilmesi yetmiyor. Yani bir insanın akideyi tek başına bilmesi, bir insanın doğrulardan ne yapmaz? Allah katında doğrulardan yapmaz. İnsanın tam Allah'ın yanında imanın kemaline erebilmesi için Allah'ın insanın doğruluğuna şehadet edebilmesi için insanın ne yapması lazımdır? Allah yolunda malıyla ve aynı zamanda canıyla kişinin cihaz etmesi lazımdır ki Allah Azze ve Celle'nin yanında bu seviyede olsun. Veya demiştik ne yapması lazımdır bir insanın ya davet aşamasındadır tevhide davet eder veya olsa bu aşamada insan hazırlık yapar hazırlık bittikten sonra da insan Hazırlık bittikten sonra da yeryüzünde şirk kalmayın din yani otorite, hakimiyet Allah Azze ve Celle verilinceye kadar müşriklere karşı savaşmak nedir? Müşriklere karşı savaşmak Müslümanların üzerine fazla. E şimdi zaten bugün bizim en yaşadığımız en büyük sıkıntı nedir? En büyük sıkıntı budur. Doğrulardan değil. Yani Allah Azze ve Celle ne mesela iki tane ayet var Kur'an'ın kendinde. Bir, iman edip işte şüpheye kapılmadan ciyad edenler İki, iman edip dost doğru olanlar. Yani sadece hani cessetin kendilerinden vaat edildiği, doğrulardan olan insanlar kimlerdirler? Bunlar, iman ettikten sonra istikamet üzere olanlar. İki, iman ettikten sonra doğru olanlar. Yani doğru olanlar ve istikamet üzere olanlar. Şimdi bu da neden geçer? İman ettikten sonra, bak önce bir iman var. İşte iman anlatmış olduğunuz itikat ve tevhid meselelerini kişinin tam bir şekilde kabul etmesi, kişiyi iman edenler cümlesine sokar. Kişinin dost doğru olur, yani yamulmadan, dost doğru olur, doğrulardan olması, müstakim yol üzerinde olabilmesi için de ne lazımdır? Amel lazımdır. Tevkidin ameli boyutu lazımdır. Tevkidin ameli boyutu nedir? Tevkidin ameli boyutu da zaten cihazdır. Bakın sahabeye iman ettikleri zaman, yani Allah yolunda işte bir iman ettik sonra sürekli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıştırıyorlar. Ya yani Resulallah yani cihaz etmeyecek miyiz? Bunlarla savaşmayalım mı? Bunları öldürmeyelim mi? Zaten cihadın ilk serbest kılındığı ayete bakın. Allah diyor, uzine billedine abet, uzine verildi. uzine diyor Allah. Ayetin devamı gelmedi aklıma Arapçası. İzin verilmiştir diyor. Yani zulmedilenlere Allah yolunda savaşma noktasında izin verilmiştir. Dileriz bu insanlar daha önce öncesinde havre izin talep ediyorlar. Ya Resulallah işte savaşmayacak mıyız? Ya Resulallah işte kafirlere kılıç çekmeyecek miyiz? <gülüyor> diyorlar. Allah azze ve celle de diyor ki müminlere savaş konusunda ne yapılmıştır, savaş konusunda müminlere izin verilmiştir. Fakat bizim özellikle en büyük sıkıntımız dolularda olamama sebebimiz, şimdi Allah azze ve celle bunun yani dolulukun şeyine bir dolulukun simgesi ciatdır. Niye bizde ciat yok? Allah azze ve celle de zaten Kur'an-ı Kerim'de bunun sebebini açıklıyor. Diyor ki Kudra aleykumun kitabu Allahu akbar ne kudur? <gülüyor> ciat size, kitab size farklıdır. Fakat o size sevimsizdir diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanın fıtratında, insanın rahatına, insanın işte gidişatına, insanın kurduğu düzene aykırı olan her şey insana sevimsiz gelir. Hani Allah Azze ve Celle geçen hafta ezmedeleyip ayette diyor ya, ondan önceki ayette. De ki annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, aşiretimiz, eşlerimiz, kesada olamasından korktuğumuz ticaretimiz, o güzel güzel evlerimiz size Allah'tan, Rasulü'nden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli geliyorsa, yani bunlar cihazdan sizin için daha sevimliyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar grubunu hidayete erdirmez. <gülüyor> Allah fasık olanları hiçbir şekilde hidayete erdirmez. Buradaki fısık büyük fısıktır. Buradaki fısık insanı küpüre götüren fısıktır. Çünkü hidayet olmuyor fısık olduğundan dolayı insan yapar? <gülüyor> insanı küpüre götüren fısıktır. Zaten <gülüyor> Allah Azze ve Celle tövbe süresinde konuya açılarken diyor ki رَضُوا بِاَنْ يَقُولُوا لَعَ الْخَوَالِفِ تَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ فَهُمْ لَا يَتْقَوُونَ Onlar geride kalanlarla beraber oturmaya razı olunca Allah onların kalplerine mühür vurdu. Geride kalanlarla beraber oturmaya razı olunca Allah Azze ve Celle onlara ne yaptı? Allah Azze ve Celle onların kalplerine mühür vurdu. Onlar fıkıh etmezler. Onlar anlamazlar. Ayet doğuktan anlamazlar. Hadis doğuktan anlamazlar yüzüne merdivenle dayasan onlar ne yapmazlar? Onlar artık meseleyi anlamazlar. Niye? Çünkü bir defa geride kalanlarla beraber oturmaya hızla gösterdiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların kalbine ne yapmıştır? Mühim yurmuştur. Nur dolayı da zaten Allah Azze ve Celle bunlara ne yapmak? Allah Azze ve Celle bunlara hiçbir şekilde hidayet etmez. Allah yolunda cihaz üç kısımdan oluştur demiştik. Öyle değil mi? Birinci kısım insanın bedeniyle yaptığı insanın bedeliyle yaptığı cihazdır. Allah yolunda müşriklere karşı savaşmak. Kur'an'daki cihazla ilgili bir ayet hariç, bütün ayetlerde bundan bahsediyor. Yani Kur'an içerisinde bir tane ayet dışında bütün cihaz kelimesinin geçtiği bütün ayetler, kipar kelimesinin geçtiği bütün ayetlerin işaret ettiği mana, insanın Allah düşmanlarına karşı silahla bir fil mücadele etmesidir. Bu, Allah kapında insan ulaşabileceği en üst mertebedir. Yani kim kendini paralasa da Açtığı mescidin, kurduğu vakfın, kurduğu derneğin, baktığı derginin gönderdiği gazetenin Allah yolunda cihaz olduğunu, kendinin mücahitlerle eş değerli olduğunu, yani Allah yolunda bir cihaz edenlerle eş olduğunu, olduğuna bağırsa, sağırsa kendini patlatsa da Allah Azzeyye diyor ki, اَلَّذِينَ اَعْرَلُوا وَهَادَهُ وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلَهُ لِا اَنْوَالُهُ وَاَنْفُسِينَ اَعْضَرُوا دَرَدَاً اَنْضَ اللّٰهُ İman edip, icret edip Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler işte en üst mertebe onlarındır diyor Allah'a zannederler. Yani Allah yolunda bir fi malı ve canıyla cihat eden tabi bu ayetin indiği insanlar Tebu gazvesi dönüsünde bu insanlara iniyor. Cihada çıkanlar için iniyor. Cihat eden insanlar nedir lan? Bunlar Allah katındaki en üst mertebeye sahip olan insanlardırlar. Bu cihat nerede geçerlidir? Yani insanın doğrulardan kılan bu cihat insanın bir dil mücadele etmesi nerede geçerlidir? İki yerde geçerlidir. Bir, insanın başına eğer e, yönetici, Müslüman olan halife küfür, ameli işlerse veya kafi olursa buna karşı ciğer etmek herkesin üzerinde farz aynıdır Ve herkesin nedir? Herkesin üzerinde vaciptir. Eğer güçleri yetmiyorsa bu arama karşı ciğer etmeye o zaman ayaktan alanı kılmaya gücü yetmeyen adamın oturarak kıldığı gibi veya iyileşmeye çalışıp ayakta kıldığı gibi aynı şekilde güç ve kuvvet kazımlığı yapıp bu adama karşına yaparlar, Cihad ederler belki <gülüyor> Müslümanlar başlarına Müslüman olan, şeriatla hükmeden bir halife getirene kadar İki, İslam topraklarından bir toprak yani bu birinciyi niye söyledim? Yani bizden olan dahi biri olsa halife dahi olsa böyle bir durum söz konusu olursa buna karşına yapar cihat artık herkesin üzerinden fazla farzahindir İkincisi, düşman Müslüman topraklarından bir karış toprağı dahi ele geçirirse o ülkenin üzerinde cihaz var Onların gücü yetmezse onlara el yakın olanlara onların gücü yetmezse onlara el yakın olanlara <gülüyor> ta bütün dünyayı kaplayacak şekilde cihaz bütün Müslümanların üzerinde ne olur? Cihaz bütün Müslümanların üzerinde farzı ayrılır. İkincisi insanın ağzıyla cihat etmesi. Bu da nedir? İnsanları sevgide çağırıp insanları şirkten ne yapmaktır? İnsanları şirkten sakındırmaktır. Bu da neden nedir? Bu da bir gayedir. Yani bu da sonuçta cihada giden yoldur. İnsanların itikadını düzeltip sapları birbirinden ayırıp yani İslam'ın son noktasıdır çünkü cihat. Yani bütün yolların kendisinde bittiği, bütün yolların orada kesiştiği nokta nedir? Allah yolunda cihat etmektir. Tevhid daveti bile. Niye İslam'daki tevhid daveti çok nettir? Yani mesela niye Resulullah insanları kayırmıyor? Niye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların sırtını sıvazlamıyor? <gülüyor> sen cehaletinle mazeretlisin, sen tevhidinle mazeretlisin, sen hiç duymadın, sen yaşlısın, sen bunaksın. Niye insanları şey yapmadın? İnsanlara e, böyle butik bir davet değil de herkesin tepki gösterildiği yerden başladı. Sebep? <gülüyor> Saplar, saplam bir şekilde ayrılsın ki, yani Allah'ın yeryüzünde otoritesini kurabilmek, Allah'ın da otoritesi sahibi de? Yani insanların kendi aralarındaki düzenle, Allah'ın otoritesini kurabilmek için, ıslatların birbirinden ne olmasın lazım? birbirinden tekrardan ayrılması lazım. Bu da nedir? Bu da davetten yeşert temeli. Üçüncüsü nedir? İnsanın kendi malıyla yapmış olduğu, insanın kendi malıyla yapmış olduğu yaktır. Bu da eğer gerçekleşirse, yani bu üçüncüsü de nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, Cahidin Müşrikiyle, Bi'amualikum, Ve'amuzikum, Ve'l-sü'netikum. Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle müşriklere karşını yapınız, müşriklere karşı savaşınız. Demek ki bu üç cihazın içerisinde, en üst mertebe, Allah yolunda canıyla ne yaparlardır? Allah yolunda canıyla cihaz verilerdir. Bu ağızla ve şeyle yapılan cihaz, <gülüyor> e, malla yapılan cihaz, eğer gerçekten insanların içindeki niyet şu birinci cihada yönelmekse bu iki cihat insana fayda verir. Yok eğer bu ikisi insanın kendini kandırması, geride kalanlarla beraber geride kalması veya da diyelim işte Türkiye'de olduğu gibi işte hazırlık hazırlık hazırlık yapıyoruz denmesi ise... Belki dünya akşamında insana müraffık belirtmez ama ahiret yönünde bu da insana ne yapmayacaktır? Ahiret yönünde bu da insana kesinlikle ve kesinlikle fayda sağlamayacaktır. Bugün yaşadığımız şu dünyada cihat meselesini ele aldığımız zaman şöyle bir durum söz konusu. <gülüyor> Şimdi fıkıh kitapları ile cihat meselesini çözmeye çalışırsak ortalığı Allah bulmak ederiz. Yani yaşlı, çocuk, çocuk, bebek hepimizin elimizde kepçe alıp sokağa çıkmamız lazım. Yani fıkhi kitaplarda yazılan cihat akşamına bakarsak gücümüz yok, kuvvetimiz yok diyeceğiz. Herkesin eline kefçe, kaşık, çatal, alıp tokula çıkmazlardır. Yani normal fıkhı kitaplarında olan. Fakat bugün tabii fıkhı kitapları bugünden 1000 sene önce yazılan, 500 sene önce yazılan kitaplar. Şu anda çok farklı bir vakayla karşı karşıyayız. Yani vakanın değişmesi söz konusu. Bu da nedir? Şu anda küfür Müslümanlara karşı ne yapıyor? Küfür Müslümanlara karşı yani tamamen böyle küresel ve global bir şekilde saldırmış. Hepsi bir olmuş, her teknolojiyle saldırıyor, hem parayla saldırıyor, hem askerle saldırıyor, hem psikolojik savaşla saldırıyor, hem şüphelerle saldırıyor. Her taraftan Müslümanlara karşı yerli, Cihan ile insanları taksediyorum. <gülüyor> bir saldırı söz konusu. Aynı şekilde Müslümanlar hazırlık yaparken de bu şekilde hazırlık yapmaları lazım. Yoksa eğer diyelim ki mesela adamın bizi çıkıyor, mesela Çeşenistan'la, Diyor ki adam, bana adam gönderme. Yani benim adama ihtiyacım yok diyor adam. Bana para lazım diyor. Ben dağlarda yaprak yiyorum. diyor. Yani yaprak, yaprak, adama ihtiyaç yok diyor. Adam gelip ne yapacak burada? Yani bana paraya ihtiyaç var diyor. Demek ki nedir hani İslam maslahatları ve meseleleri esas olarak hüküm verilenir ya İslam'da? Yani maslahat cihat noktasında, maslahat hangi taraftaysa Müslümanların ne yapması? lazım Müslümanların o tarafa yönelmesi lazım. Tabi bu bazılarının anlamını gibi ayda 20 milyon, 15 milyon vermekle yani e, bu değil, hasıt bu değil. İnsanın kendi işte nefsinden, lüksünden, zaruretinin dışındaki her şeyi, zaruri olanın dışındaki her şeyi bu noktada ortaya koyması işte insanın Allah yolundan malıyla etmesi etmesinedir budur. Yani biz elinde sehabanın bir kurma var, getirip o kurmayı koyuyor ortaya. Hatta münafıklar dalga geçiyor. Allah Azzele ve Sövbe süresinde ayet indiriyor. Bu da verilen bir şeydir. Yani olan budur. Zarmet, adamın yaşayabileceğinin dışında olan olan budur. Bunu da getirir Resulullah'ın koyuyor. Öbür tarafta Osman gibi bütün kervanını getirir Resulullah'ın Resulullah önüne koyan Bunun için de Allah'a bunu da ölüyor. Öbür taraftan çolgular da onu Allah'a bıraktım, kalan her şeyi getirip sana verdim ya Resulallah diye. Bir Ebu Bekir var, Allah bunu da takdir ediyor. Ama öbür taraftan zarvetinin dışında bir tane kurmayı dair. Veren adamı da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle yine <gülüyor> takdir ediyor. O zaman yani malla cihat meselesini cırıklaştırmamak lazım. Ayda 10 milyon vermekle, ayda 5 milyon vermekle, İşte adam kendi çocuğuna günde 20 milyon kaçlık veriyor, İşte Allah yolunda cihada 5 milyon para veriyor haftada, 10 milyon para veriyor. Bir de böbürlene böl böbürlene, kim bu parayı alıyor, bu para nereye gidiyor, bilmez. Ben zaten verdiğim para bir şey değil mi ki? Türkiye'de bir insanın karnı doymuyor, bir evin yemek gelmiyor bu parayla. Bir de bu paranın hesabını mı soruyorsun insanlara yani? Ondan dolayı yani Allah yolunda malla cihat derken gerçekten işe yarayacak bir cihat. Yoksa insanların kendini kandırıp kendi mesleklerini tatmin etmek için verildiğini paraya kesinlikle buna neden Buna malla cihat denmez. Zaruri ihtiyacın dışında, var olan işlerin dışında kalan veya da yüksek giren bütün masrafı insanı bundan feragat edin. Bu da işte Allah yolundadır deyip ortaya koyması. Böyle bir varsa ben malımla ciğer ediyorum desin. Yani ben gerçekten Allah için malımla ciğer ediyorum. Mesela benim evimde kanepe var. Ben yeni kanepe alacaktım diye bu kanefenin üstünde oturuyor. Ben kanepe alam. Yeni kanepe 1 milyar ise al ben bu 1 milyarı veriyorum. Allah yoluna. Benim evimde diyenin kalıba. Anlatabiliyor muyuz? İşte efendim veya harı olmayacak bir yer var. Yani gerek olmayan bir nokta var. Veya diyelim benim evimde mesela dört tane oda var. Bana lazım olan bir tane odadır, iki tane odadır. Veya diyelim benim evimde işte dört kişi yaşıyoruz bir yerin içerisinde. Bize lazım olan mutfak malzemesi verilir. Yok işte efendim bu çıktı, yok bu çıktı, yok bu çıktı. Bunları almaktansa veya benim bir çamaşır makinem var. Zaten çamaşır yapıyor bu makina Neymiş işte komşu bir tane almış, kadın istiyor bir tane daha çamaşır makinası alacak. Ya Allah'tan kork. Ben mallar cihat ediyorum deme o zaman. Ne yaparsın? Yok dersin. Bu benim zaten ihtiyacım olanı bu karşılıyorsa benim de imkanım varsa ben bunu almayacağım. Adam bunu parasını getirip Allah yolunda mücadeleye vereceğim diyorsansa bu adam desin ki ben Allah yolundan malımla cihat ediyorum ama ayda 20 milyon veren, 5 milyon veren, 10 milyon veren, ondanlar verdiğine de minnet eden, verdiğinin de hesabını soran adamlar ben Allah yolundan malımla cihat ediyorum demesin. Aynı zamanda ağırla cihat meselesinde eğer yenge bir insan korkmadan, çekinmeden, kınayıcının kınamasından korkmadan ve Allah'ın peygambere emrettiği gibi harri bir müminin ya eyyühe el müminin ey Allah'ın nebisi müminleri savaşa karşı teşvik et emni gereği müminleri savaşa teşvik ediyorsa <gülüyor> tabutlardan çekinmeyin gerçekten haklı ortaya koyun insanlara daveti olduğu gibi ulaştırıyorsa, iman budur, şükür budur diyorsa <gülüyor> ve bunu, bunu getirlerini gözüne alıyorsa eğer bir insan, bu insan ben Allah'ın Allah'ın ağzınıza cihaz ediyor. Yoksa efendim biz şurada yazıyoruz bunu anlatamayız, bunu söyleyemeyiz, bu gündeme gelmez diyerekten bir insan eğer kendilerine ağzıyla cihaz ettiğini e, iddia ediyorsa bu insan kendi kendini kandırmasın. Burada karıştırılan bir mesele var. Onu da anlatayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de gizli dönemi diye bir dönem var. Yani Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gizlilik dönemi. Bu da insanlara nasıl yansıyor? Şimdi bak bozuk usulü üzerinde bila evreden bozuk usulü seyrede çıktı. Magde 1. Açık davet gizli davet. Böyle bir şey yok muanda ne sünnette var? Bu siyer alimlerinin dönemleri etraf alıp başlık ismi de sadece. Başlık ismine hüküm bila olmaz hiçbir zaman. Yani başlık ismine yani ne yapmış alimler? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetleri ve bazı olayları gündeme alarak da şu gizli dönemdir demiş, şu da açık dönemdir demiş. Başlıkla hüküm hiçbir zaman peyda olmaz. başlıklar hüküm peyda olmaz. Şuraya kitabını atıp, işte, ee, bak gördün mü? Gizli e, bir dönem varmış diyerek de. Şimdi bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli bir dönemi var. Doğrudur. Resulullah'ın gizli dönemi dini gizlediği bir dönem değildir. Teşkilatlanmayı gizli yaptığı dönemdir. Resulullah hiçbir döneminde dini gizlememiştir. Geldiği gün de Ali kendisine sorduğunda Ali'ye de anlatıyor, Ebu e de anlatıyor. Ebu Bekir'in kabul etmeme ihtimalleri var. Gidip Ebu Ceyli'ye anlatma ihtimalleri var. Resulullah bunu ceza alıyor. Resulullah bunu anlatıyor. Resulullah'ın gizli yaptığı nedir? Resulullah gizli yaptığı teşkilatlanmadır. <gülüyor> ya da bunu adı halk değinilme ise hızlı giden atın bilmem neyin oğulur. Yani bunda reddedir cahiliye dininin şeytanın süslü sözleri insanlara vahyetmesidir. Dinde bunların esası yoktur. Resulullah dini gizlememiştir. Yani sadece Allah Azze ve Dillahi ve Resulullah'a gizlediğin dini açıkla diye ayet indirmiyor. Akrabalarını uyar diyor. Yani ayetin dediği olarak kullandığı yerin hiçbir alakası yok yani. İktidar yani akrabalarını akrabalarda uyar, adam diyor bak işte davetin açıka çıktığı yer. Demek bunlar önce gizliydi. Allah gizlediğin dini açıka çıkar demiyor ki. Allah Azze ve Dillahi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a daha İkinci ayetin ne demiş ayette ya kum veya ya Ey yuhel yani göre kum taencil. Ey Peygamber, kaf ve insanları ne yapıyor? Kum taencil. Ve Ve ve da uzak dur diyor müşriklerden, cahiliye toplumundan da teberri ediyor Allah aleyhi ve sellem'e. Peygamber aleyhi ve sellem'e. Demek ki siyah kitaplarının başlığını karıştırıp kendi kafamızdan usul üretmemizin bir anlamı yok. Gizli davet diye bir dönem de yok. Gizli teşkilatlanma varsa Gizli davet diye bir dönem, kesinlikle İslam'da böyle bir dönem, söz konusu olmamış, olamazlar. Ne var İslam'da? Tekrar söylüyorum. Gizli teşkilatlanma dönemi. Yani biz davetler tam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hak adamlarını yetiştirmiş Adam şimdi siyet kitabını almış eline, ya, yani yazan ne yazdığını bilmiyor, okuyan da ne okuduğunu bilmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli davet dönemi diyor. Bir insan diyor bu dönemde müşrikler gibi görünür, işte efendim onlara muvaffakat edebilir, işte dilini açılamayabilir, altına başka katmış Resulullah sanayirlerde insanlara davet ederdi. Ebu'l-i Erse tek tek gizip işte çadırları, Geziyordu bak Muhammed diye biri var böyle böyle diyor diye. Bunu da adam gizli davet döneminde anlatıyor. Yani yazan ne yazdığını bilmiyor, okuyan da ne okuduğunu bilmiyor. Eğer davet gizli davet döneminde Resulullah'ın farayında ne işi var? Davet gizli davet döneminde Ebu'la'yı ne denirdi Resulullah davet ettiğini de veya Resulullah davetinin o kadar açıklığını nereden anladı da neyi anlattığını bir anayla iddak etti, tek tek çatırlarda insanlara anlatıyor. Resulullah diyor, bunu söyleyeli Ebu Ceyd'le müsallim yanına gitti, demiş. Gizli davet döneminde adam bunları işlemiş. Ebu Zerri ne çabuk Resulullah'ın anlattığını anladı, getirilerini fark etti hemen Ebu Talib'in yanına gitti. Bir araya geldiler toplandılar. Bu ne biçim bir gizli davet? Yani eğer sen buradan, bu okuduklarından, şu an yaptığın gibi dini tamamla kapatıp 3-4-5-2 dini yaşamak olarak anlıyorsan demek Resulullah gizli daveti anlamamış. Gizli davet yapacağım zaten eline yüzüne bulaştırmış, her herkese doymuş. Yani kendi bilmemiş bunu benzer mi? Veya sen Resulullah'tan yanlış anlıyorsun. Yani meseleyi anlamamışsın. İslam'da gizli davet diye bir dönem yoktur. İslam'da sadece ne vardı? İslam'da gizli teşkilatlanma vardı. Kafirlerin müminlere zarar verebileceği, müminlerin kökünü kurutabileceği, Allah bir yüzünde Allah Allah diye insanların insanların kalmayacağı bir saldırıya karşı müminlerin mekanlarını, toplanma yerlerini, gizlemesi bu olur. Ama insanlardan işte daveti gizlemek, ben gizli davet dönemindeyim demek, zaten bu fikirde olan insanlar, ben kendimi bildim bileli bu meseleleri biliyorum, bu meseleleri bildim bileli de gizli davet döneminden çıkamam da Yani büyüdüler, vakıf oldular, dernek oldular, radyoyu açtılar, dergi çıkardılar, daha da gizli davet dönemindeler adamlar. Acayip ki namazda bir kısmı gelmiyorlar, Mekke'de bir tamam mı? Evet, evet. Yani dediğim gibi Mekke'de mesela namazlar iki iki de olarak var. Adamlar iki iki namaz kılmıyorlar. Yani, akşam noktasında. böyle da işte, e, dini alırken, işte, efendim, şu ilme, işte, başlayın o zaman gece namazı fazla diye, şeye başlayın o zaman. Yani gece namazı fazla, hadi. İzri davet dönemindeyseniz, şimdi bu tür meseleler, elhamdülillah Türkiye'de çok iyi ilim ehli yok. Yani Araplarda ilmi de bildikleri için bu meseleler çok sapık boyutlara gitmiş. Mesela örnek olarak, adamın verdiği fetvaya bak. Adam diyor ki, <gülüyor> gizli davet döneminde kişilerin hükümleri açıktan işlemeyebilirler. Yani mesela namazı açıktan kılmayabilir diyor adam. E tamam bu adam çalışıyor ne olacak? Gece eve geldiğinde bütün namazları birden kılacak diyor. Fetva. Bu fetva. Bunu nereden çıkardı adam? Bozuk bir asır buldu kendilerine önce. Gizli davet döneminde her şey gizli olur diye. Ondan sonra bunun üzerinden sakın. Türkiye'de bu kadar yani böyle bu kadar iş şeytanlığını yapacak kadar eğilmehli olmadığından dolayı meseleleri bu kadar üst üste bindirecek kadar. Bunlar yani bu Bozuk meyveler bunun üzerine gelmedi. Türkiye'de bu işin tek bozuk meyvesi nedir? Türkiye'de bu işin tek bozuk meyvesi şudur. Daveti yaparken, dini anlatırken, mesela adam diyor ki, halka dini anlatırken, e bana zarar gelme şeyi var, bana zarar gelme tehlikesi var. E, tamam da zaten zarar gelecek. Yani davet anlatılırken zararın gelmemesi, bu böyle bir söz konusu değil. Allah Azze ve Celle'nin vaadi var. İman ettim dedikten sonra kimseyi başı baş bırakmayacak. Altının ateşte eritilip fikneye uğratıldığı gibi biz de ateşlerde evlülüp bürülüp fikneye uğratılacağız. Sadece ne var? Hikmet meselesi var. Yani anlatacağını sonda söyleyediğini başta söylemesin, başta da söyleyediğini başta söylemezsin. Da da söylemezsin. Karşıdakiler bir şey arz ederken <gülüyor> usulüne göre anlatırsın. A, B, C, D, E diye anlatırsın. Bunun adı hikmettir. Bunun adı da, ama sonunda görürsün. Yani son noktaya görürsün, son noktaya koyarsın bak bu budur diye. Bu adı ne diyor? Hikmettir. Ama meseleyi gizleyip, işte efendim, e, gizli davet görevindeyiz diye anlatılmaması lazım değil. Sadece teşkilatlanma gizli olur ama davet nedeni Müslümanların inancı ve itikadı e, her zaman için açıktır. Sadece bir nokta alimler üstesinde tutmuşlardır. O da diyelim ki zaten Müslüman dinini izhar edemiyorsa hicret etmesi üzerine vacibidir. <gülüyor> yani bu meseleleri bilmiyorum insanlar nereye oturuyorlar? yani nasıl anlıyorlar bu meseleleri? Adam diyor ki ben dinimi izah edemiyorum, zarar var. E, hicret et o zaman. Yani eğer öyle diyorsan da hicret edecek yer yok. Yalan söyleme hicret edecek yer var. Kim bir hicret edecek yer yok yani. Hicret etmek istesen sen hicret edecek yer var. Sen kendi kafana göre usul belirlediğin için hicret edecek yer de yok diyorsun. Hicret eğer e, a, diyelim ki öyle bir ortam oldu. Yani öyle bir ortam oldu ki dinini izah edemiyorsun. Kesinlikle etkin anda kafanı vuruyorlar. Sen de hani ölüm bir şey var işin içinde yani küfür sözü bile söyleyebilirsin. İkraf olan işin içinde dilini izhar etmedin böyle bir toplum için yeterli. Hani gizli davet meselesi diyorlar ya böyle bir ortamda olabilir. Ama Türkiye'de herkes istediğini istediği yerde söylüyor, anlatıyor. İşin ucunda da var? Bela var sadece. Ölüm yok. E bela da zaten bu dilin kaçınılmaz. Yani Allah diyor ya iman ettik dedikten sonra siz fitneye uğratılmadan, belaya musibete uğratılmadan bırakını verileceğiniz mi yani bunu zaten kabul edeceksin. İman eden insanın belaya musibete olacağı, belanın musibetin onun günahlarını dökeceği, onu Allah hakkında tertemiz yapacağını kabul edeceksin ki zaten ne yapabilesin? İman edebilesin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hocam, usul bilmeyen Dediğim Usulü var, edilir ya. Usulü bilmeyen değil. Usulü bilerek anlatmak hikmet. Yani usulü bilerek anlatmak hizmet. İşin, yani i̇şin güzel tarafı. Adam usulü yani mesela şimdi, şimdi usulsüzlük ney onu da aslında bilmek lazım. Yani hani usul diyoruz ya usule göre anlatmak usul, usulsüzlük. Şimdi bugün bizim anlayışımıza göre, bizim anlayışımıza göre usulsüzlük usulsüzlük örneğini düşün bir şunu düşün. Ey İbrahim'den bize tapık mı diyorsun? Hayır siz ve babalarınızla beraber tapıksınız. Şimdi bu bize göre bir usulsüzlük, öyle değil mi? Bunlar da usulsüzlük değil, bunlar da haklı anlatma. Yani bu kıyamet anavarları da işte usul bilme ve patiye lafı birden söyleme, bu usulsüzlük değil. Sadece ikme vardır, Yani ben de A dersin, B dersin, kolaylaştırırsın, son noktayı getirip koyarsın. Adamın <gülüyor> hizmetine vesile olmak için. Ama başka biri gelir, yani herkes herkes beni <gülüyor> yapacak değil, yani herkes mutabirim ömeyin olamaz. Yani herkes gel beni dinle, hoşuna giderse dinlediklerini kabul edersin, etmese çeker gidersin. Herkes bu kadar yumuşak da olmaz. Yani Ömer, Hazreti Ömer usulsüz müydü veya işte diyelim e, çıkıp kelime-i tepkili öğrenir öğrenmez gidip işte halkın içerisinde bağıran, çağıran. Mesela kuvvetsizlik döneminde Resulullah Aleyhisselam Vesselam Mekker'den etrafında, Şabe'nin etrafında dönerken müşrikler kaç söz işareti yapıyorlar? Tevhâb-ı Aleyhisselatü ama Dönüyor bir tekrar yapıyorlar, iki tekrar yapıyorlar, üç tekrar yapıyorlar. Resuluk ücücüdü diyor ki ya ya Ben işte yorum ben sizi Yani bu usulsüzlük mudur? Yani daha daha yeni sen gelmişsin, davetlisin. Bak yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani adamlar bende dalga getirerek kadar zayıfsın. Onun seni çocuk çolu seni taşlıyor, bu kadar zayıfsın. Buna rağmen dönük mesela sonda söyleyeceğini ilk başta söylemiş. Yani en son belki 10 sene dala dedi söyleyeceğini. 7-8 tane, tane öde Mekke'de söylemiş sizi kekmekle gönderdim demiş. Yani bizde var olan usulsüzlük bu değildir. Usulsüzlük nedir? Usulsüzlük anlatacaklar yasalıyı adamın kabul edeceği şekilde anlatmak varken veyahut da anlatılması gibi varken sen anlat, de ne anlattığını bilmemelidir. Mesela usulsüzlüğe bir örnek vereyim. Şimdi kardeşlerden biri adamın birinin karşısına alıyor. Tamam mı? Adamı usutuyor. Konuşuyor muhabbet ediyor, Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Askere gideceksin adam da diyor ki ya ben askere gideceğim diyor, ben de sen askere gitsen müşrik olursun bu husussuzluktur niye husussuzluktur söyleyelim ya bu adam müslüman değil ki müşrik olsun yani zaten bu adamın böyle bir itikadı var da buna önce dinin anlatılması lazım zaten insanların dini kabul etmemesinin yani hidayet hani hidayet mı? fakat vesileleri aramak lazım yani insanların hidayetine <gülüyor> vesile olmayı anlatmayı bilmiyoruz biz meseleyi sen bu adam önce bir dini anlat önce bir kelime tevkide anlat bak din budur de Adama dinin içerisinde bu meseleyi bir yere otur öyle almak. Şimdi adam daha hiçbir şey bilmiyor. Adam diyor ki mesela ben şey yapacağım. İşte diyelim ben e, oy vereceğim. Anlatabiliyor muyum? Şey ben oy verse kafir olursun. Bak yanlış söylüyor ona doğru söylüyor ama usulsüz. Niye usulsüz? Çünkü bu adamın oy meselesinde problemi yok ki. Bu adamın din meselesinde problemi var. Yani sen bunu karşılığı olursun. Yani bak işte böyle anlatırken oy verirse kafir olursun değil. Bak kardeşim. La ilahe illallah diye bir şey var. Kardeş demezsin de ona. Ben sana diyorum. La ilahe illallah diye bir şey vardır. İşte bu la ilahe illallah bazı şartları vardır. Her la ilahe illallah diyen adam Müslüman olmaz. Bunlardan bir tanesi. Bak oray çok farklı bir boyuta gitti şimdi. Yani usul budur yani. yani usul, bu da usulsüzlük. Yani yanlış değildir ama usulsüzlüktür. Yani sonda söyleyeceğini başta getirip söylemektir. Yoksa şey değil yani e, usulsüzlük derken bizim anladığımız hakkı sözcüğünde bizim toplumda falan adam çok usulsüz. Pat diye konuşuyor diyor mesela. Niye? E, dinliyorsun adam haklı anlatmış. Yani adam yanlış bir şey yapar. Başlamış, Bismillahirrahmanirrahim demiş. Meseleleri anlatmış, anlatmış, anlatmış, sevgidi sunmuş. E, bir cennete yapmış tabi. İmkanı olmuş. Gelen bir din prokresi çıkmış adam yani. Adam böyle öyle olur mu? Orada yeni olan adamlar vardı. Yani yeni, yeni olan adamlar vardı. Onlar da hemen şey yaptılar. Ya bu ne? Para bu kadar da olmaz diye. E, Resulullah da geldiğinde mesela düşün e, doğru sözlü Muhammed. Sadık olan Muhammed. Emin olan Muhammed. Resulullah kendine de dedi ki, en insanlar, doğru sözlü olmamız lazım. Bu zilaflı, uç içki bizim aramızda çok yayıldı. Emin ol, peygamberin peygamber olur, ki, o söylemeseydi onlar söylerlerdi. Nasıl bizim sapıklar için misal peygamber diyorlar ya, onlar da Resulullah'a peygamber denlerdi. Hikmete çağırıyor, güzel ahlaka çağırıyor diye. Bak bir kadir, Resulullah öyle <gülüyor> öyle bir yerden başlıyor ki, bütün insanlığın tepkisini alacak yerden başlıyor. Öyle değil mi Yani bak, Bütün insanların tepkisini alacağı yerden başlıyor. Zaten Allah Azze ve Celle de bunu orada belirtiyor. Yani Allah kaderle, sen bir kas, ben seni desteklenem demiyor ilk başlıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kabul edin. Bir tavaha büyük yük yükleyeceğiz diyor. Yani bir tava ağır bir yükleyeceğimiz makam diyor. Yani Allah ne Allah Azze ve ne kim temsil ediyor? Ne Peygamberimiz geldi ne kim temsil olacak? Hakkı anlatmak usulsüzlük değildir. Sadece bir insanın korunur güzel verilmesi ona göre hakkı olduğu gibi Güzel güzel yerine göre anlatmak, sorun değil diyelim gördüğünüz sorun onu da alıp bir yere güzel yerine oturtmak şey lazım Oturtmak lazım. Mesela ben bir örnek söyleyeyim sana. Adam diyelim şefaat meselesi var ya. Şimdi senin karşında öyle bir toplum var ki. Yani adam <gülüyor> 60 yaşında 40 senedir her ezanla beraber diyor ki aziz Allah şefaat yaratır Allah. Benim karşında böyle bir toplum var. Şimdi sen bu adamı karşına alıp, şefaat meselesini konuşuyor bu adamla ve şefaat küfürdür diye başlayarak konuşuyorsun bu adamla <gülüyor> sadece kafana baloz edilirsin, baksa bir şey olmaz. Adam döner birer. Ama bunun yerine bak şimdi, hayır işte kimse, yani Allah'ın dininde ee, Allah'ın bazı özellikleri vardır. Allah'a olan bazı sıfatları vardır. Birkaç örnek verirsin onu anlayacağınız şekilde. İşte bak mesela Allah mutlak görendir. Şimdi biz dedi ki işte Allah Efendim e, ben de görüyorum. Olur mu? Olur diye göremezsin yani işlerinde. Anlatabiliyor muyum? Yok olmaz. He. Bak Allah Kur'an'da diyor ki mesela müsa, dili anlattıktan sonra yani Allah'ın özlediklerine geldiği yer oluşturacaksın bunu. Yoksa baştan değil. İşte bak işte e, Allah diyor, وَلِلّٰهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaatin hepsi Allah'ındır. Şefaat Allah'tan başkasından değil. Resulullah'tan istemez. Sadece biz söyle diyebiliriz. Ey Allah'ım Resulü'nü bana şefaatçi kıl. Yani yok o ya Resulallah bana şefaat et diyemeyin desek. Yani Allah hidayetini istemediğimizde de zaten kabul edilmez ama. Ama bu neden en azından sen üstüne bir şeyini güzel bir şekilde yerine getirirsin. Ha şefaat kükürdür desen bu yanlış değil. Bu da doğrudur. Sadece usulsüz ol olmuş olur yani. Usulsüzlikten kalktı mı bu yani? Hı -hı. Saat e, kaç oldu? Hı -hı. Saat 10.20 geçiyor. Şimdi o zaman e, şey yapıyoruz. Ee, siz devam ediyorsunuz. Kaçıncı şart yazın? Beş. Beş. Altıncı şart diyorsunuz. Neyden? Altıncı şart yazıyorsunuz. Neyden? Bu şekilde itaat edece Allah'a